ana anlatırken Araf suresindeki ayf deli getirmiştik. Orada bizden alınan misad Allah'ın raptiğini kabul ve itiraf değil. Evet. Bilinçliyette elistu bir raptı ko, ben sizin raptını değil. Lütfen. <Gülüyor> Adem Aleyhisselamın oğulları nesne. Evet sen bizim raptınıssın. Ediler. Rububiyet derken, rububiyet tevhidı bahsederken, Allah'ın rububiyetine raptlığına iman. Aslında rububiyet Tevhid ilgili önce raptlığında onu bilip iman etme gelir. Tabii <gülüyor> tevhid derslerine yoğunlaştığımız için raptı iman hiç gündemi gelmiyor. Sanki halledilmiş, metinlenmiş gibi. Mekkeller'de doğru. Onlarda bir sorun yoktu. Ama yani bu toplumda öyle tereddütlü şüpheler var ki inandım diyen de bile bunları görebiliyoruz. <gülüyor> İkinci herhalde Koran'da bize bildirildiği hatırlatıldığı <gülüyor> şeklinde ya eyvallah, ey insanlar Umuman, muhatabalının istisnası. Çünkü fıtri boyutta herkes sorumludur derken bu sorumluluk Rabbin kabulü ve itirafı. Ve Allah diyor ki, ey insanlar bu umudu rabbukum lezi khalaqakum ve lezine men qablikum leallakum tebtequn sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabb'ınıza ibadet edin. Diyor. Burada bütün insanları ibadete davet ediyor. Buradaki ibadet hangi anlamda? <gülüyor> Rabbin varlığı ve itirafı. Varlığını kabul ve itiraf noktasında olacak. Çünkü ey insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rab kelime olarak, kullanılan kelime olarak o toplum içerisinde bilinen bir şey demek ki. İbadet ettiğiniz Rab yaratıcı olan olsun. Çünkü yaratıcı olmayan Rab ibadete müstahak değildir. Hem sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabb'ınıza kulluk edin. Burada imani boyutta bir insan kulluğu bilindiği şekliyle düşünüp kullanabilir. Ama buradaki bizden istenilen kulluk fıtri boyuttaki kulluktur. Hatta bazı ayeti kelimelerle bunu eş anlamlı düşündüğünde mesela Nisa suresinde ve abudullah ve la tu şirku bi'l-işe Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Daha önce derslerde duyduysanız normal meallerde bunu yani şöyle bulursunuz açın bakalım mealinize. Allah'a ibadet edin ona ortak koşmayın diye meallerde bulursunuz. Bu normalde. Doğru tercüme ama vurgulanıl, vurgulanılmak istenilen şeyi vurgulamıyor bu tercüme. Burada buradaki kişinin noksan tercümesi Arapça bilmediğinden değil, tevhidi bilmediğinden kaynaklanıyor. Şimdi burada sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbimize kulluk edin derken, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbimize derken kasıt Allah, değil mi? Ama Rabbiniz'e diyor. Bunu sizi ve sizden öncekileri de yaratan Allah'a kulluk edin diye tercüme edemezsiniz. Aynı şeyi kastetmiş olmasına rağmen Rab demen zorundasınız burada. En basiti Rab kelimesinin yerine Allah daha geçerli olsaydı Allah burada Allah verdi. Öbür ayette ise Burada Rabb demiş, Bu, Rab demiş. Arkada girmiyor değil mi? Onu kastetiyorum şimdi. Tabii Rabb diyecek. Nisa'daki ne diyor? Ve abudullaha ve la tuşliku bihi şey. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Burada da Rabb'ınıza hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin diye tercih edemezsiniz. Burada da Rabb diyemez. Çünkü bu ayeti kelimenin kerimenin hitabı Nisa'daki okuduğum ayetin hitabı has bir topluluğa kime? Mekkelilere önce. Sonra Mekke konumundaki olan her kesedir. Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin. Meallerde ne diyor baktınız mı? 106 mı? Orada Allah'a ibadet edin ona ortak koşmayın. Buradaki anlam ne olur? İbadet etmemek şirkmiş gibi anlaşılır. İbadet edin Allah'a ibadet edin ona ortak koşmayın. Böyle anlaşılmaz mı? ibadet etmemek şirkmiş gibi anlaşılır. Bulamadınız mı daha? Zat, zat Sağ sayfada olacak. Zat. Zat. Ama Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet <gülüyor> edin. Anladım. İbadet edin edin ama zaten ediyorlar demek ki ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Yani onu birleyin anlamındadır bu. Mefhumun muhalifi ne oluyormuş? Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin. Buradaki ibadetin anlamı birlemedir. birlemedir onu birleyin. Kasıt ibadet değil, namadur doğru zekat değil. Zaten Mekkeler bunu yapıyorlardı. Demek ki Mekkelerden istenilen ibadet burada. Onu birlemek gösterir ki buradaki uluhiyetteki bir anlam gündeme getiriliyor. İlk ayette ise rububiyettedir. Burada tek bir iki kelime ile cümle kurarak Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edilme topluyor. Ya ayetin devamını okuyun. Ya eyyuhannas o abudu rabbukum. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سيد سيد نجيك لذي يرثان ربك نزك لكم الذي جعل لكم الأرض فراشاً الذي جعل لكم الأرض فراشاً <الذي جعل لكم الأرض فراشة> وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْ دَعِينَ وَاَتُمْ Yeri size döşek gibi yapan Rabbimiz'a ve semadan su, yağmur indirip ve yerden birçok nimetiyle sizi rızıklandıran فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ Sakın ona eş, benzer denkler edinmeyin. Ortak koşmayın demiyor bak burada. Ona benzer denk ve eş edinmeyin diyor. Yeryüzünü size bir döşek kılan, semadan yağmur indirip yerden birçok nimetiyle sizi rızıklandıran Rabbiniz. Burada rububiyeti ikrara sevk eden, rububiyeti anlatan, tanımlayan bir izahla geliyor. Sonra ona denk, eş, benzer edinmeyin diyor. Görülüyor ki imanda dedik ki biz Allah'ı zatıyla tanıyamıyoruz. İsim ve sıfatlarıyla onu tanıyoruz. Bizim ah dediğimiz yani akitleştiğimiz Rabb'in varlığı kabul ediyor. O Rab ki yaratıcı olmalı. Bu bir. Rab aynı anda Halik olmalı. Akabinde hel min Halik'in gayrullahi yer min nes sema'i sema'i vel ardi Allah'tan gayri sizi yerden de gökten rızıklandıran bir yaratıcı mı var? Hemen gördüğünüz gibi yaratıcılığından sonra ilk sekretti Rab, yaratıcı bir Rab ve yaratan Rabb'in rızıklandırdığı size. Yaratıcı raza, e, Rab yaratıcı ve rezzak gündeme gelir. Akabinde ise Allahüllezi halakakum. Sizi yaratan o. Tatlı bir yere. Fümme razakakum. Rızıklandıran da Allah. Fümme yumitukum. Sonra sizi öldürecek olan da Fümme yuhu Sonra size haşrı kast ediyor. Hayat verecek, tekrar dizi dilitecek. Bunu da topladığınızda Rab, Halik, Razzak, öyle mi? Mümid Velmahiy. Kaç isim geliyor? Rab, Halik, Razak, mümit öldüren muhmim muh yaşatan bir bir şey. beş sıfat geliyor. Burada da bizim devamlı yaptığımız noksan izahlardan birisi isim ve sıfat gündeme gelince hemen isim ve sıfat devletinden konuşuruz. Ama isim ve sıfatın iman boyutuna kimse temas etmiyor sanki halledilmiş mesele olarak görülüyor. Eğer bir şeyin imani boyutu işlenip anlaşılmadıysa onun tevhidi boyunu, boyutunu yakalayıp gerçekleştirmek mümkün değil. Ve yine şu sözü devamlı hatırlayın. Selim bir fıtrat, sahip bir iman, halis bir tevhid. Eğer Allah'ın İsim ve sıfatlarında tanıyamadıysanız. Şimdi bir rab. O rab ki yeri ve göğü hiç yoktan yarattı. O rab ki yarattıklarına baktığında en vahşi çeşit. Kurt kuş ne varsa insan da yiyor, ağaç da yiyor, kurt kuş da yiyor buru yarattıklarının yediğini insan bilir. Onları rızıklandıran da o. Eğer o yarattıysa ki öyle kabul ediyoruz, o zaman tekrar öldürecek olan da o. Sonra öldürdükten sonra tekrar hayat verecek olan da o. Haşrı kastediyorum. Eğer Musa Aleyhisselam'ın davetini okuduysanız, Hani Firavun'a gidiyor ya, varıyorlar Musa'ya, biz alemlerin Rabbini sana yolladığı elçileriz. Firavun, alemlerin Rabbini de kim diyor? Musa ne diyor? Seni ve bir göğü, yeri ve yeri yaratan. Ve seni yaratır. Sonra? Topraktan yaratıp ve tekrar oraya iade edecek olan. Ve sonra hayat verecek olan görüldüğü gibi fıtratı tanımak istiyorsak, rububiyeti bu bapta görmek istiyorsak çünkü, bir Rabbin varlığını kabul ve itiraf rububiyetle alakalıdır. Ama rububiyetin fıtri boyutu, imani boyutu geliyor. Gördüğünüz gibi fıtri boyuttaki bütün izalarda devenin yaratılışı, dağların, taşın yaratılışı, yeryüzünün yaratılışı, Sonra öldükten sonra yaratma ve bunlar görülen şeyler. Kışı, baharı, sonbaharı gördükten sonra kafirlerin de iste, istemedi ya nasıl söyleyeyim? İstemeseler de kabul ettikleri. Hiç ölümü inkar eden gördünüz mü? Neden? Çünkü bu bir bakka. İstisnasız her nefsin tadacağını söylüyor. Ve tadacaklardır da. O zaman tereddüt edenin de şüphesi bu toz toprak yani tamamen fosilleştikten sonra kemik kastıdır bu kemik toz toprak olduktan sonra onu tekrar kim diriltecek, yaşatacak bakın? Bunlar fıtri boyuttaki sorunlar. Ve tebliğdeki tertip de böyle gidiyor şimdi. Eğer bunları fıtri boyutta yakalayıp imani boyutta anlamadıysak o zaman bunların tevhidi boyutunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Allah'ın razaklığına ne kadar imanı oturttuysan ben iş yerinde çalışsam namaz kılsam patronden işten atar çocuk çocuğum ne yiyecek? Bu adamın burada Allah'ın razı hakkında imanda sorun var. Bakıyorsun şimdi Kur'an'daki verdiği e, sunduğu yani ifadelere, yerde ve gökte ne varsa hepsinin rızkını Allah'a tekeffül etmiştir. Yüklenmiştir. Doğru mu? Evet. Hiçbir şey yoktur ki onu orzıklandırmış olması. İster yerin dibinde, yedi kat dibinde ve ister senada. Bakıyorsunuz sütülük meselesine Kur'an'da o kadar kullarda celbinde tezahür eden her kularda var ki kendisine küfredenin bile rızkını kendisine küfredenin bile rızkını kesmiyor. Çünkü yarattığının hepsinin rızkını tekefül ediyor. Sadece bana inananın rızkını veririm demiyor. Rızkını kestiyse, rızkını kestiyse o ölüyor demektir. Bildiğiniz ki bu rızkın fıtri boyutunu ele aldığında her şey geçiniyor. Geçiniyor mu? Bakmayın siz Afrika'da şu kadar insan açlıktan ölüyor. Açlıktan kimse ölmüyor. Aç bırakılıyorlar. Belki. Ha bu bir zulüm. Birilerinin yakaladığını mesela ekolojistler bu nükleer santrallar yapanlara Avrupa'daki sloganlar ne biliyor musun? Binlerce insan ölürken nüklere ne kadar neden bu kadar para? Afrika'daki açlıktan ölenlerin yerinde nüklebin sebep olduğu ölümler aslında ondan daha fazladır. Bazılarını biz duyarız, bazılarını duymayız. Demezler. Bir zaman Çernobil vakasında, Karadeniz'de şu kadar olay dendi. 50'li senelerde Belçika'larda Belçika'da bir hap yapmışlar. Hamile kadın o hapı içtiğinde çocuğu güzel oluyor. Elebel Bak söküyor elebel. O çok güzel çünkü Belçikala. Ve şu an belli bir yaştan sonra o ilacı alan hamile kadınların, çocukların hepsi kanser. İnsanlar öldürüyor, aç bırakıyorlar. Allah bırakmıyor. Allah onların rızkını veriyor. Akabinde rızkın cel ortamında can yani kazanmada elde ederken sünnetullah bir takdir gündeme getirmiş sebebe devessül. Karıncalara bakıyorsunuz onlar bir ümmet. Rızık için ne kadar organizele ne kadar gayret içerisinde çalıştıklarını görüyor musunuz? Bu yer yüzünde ne varsa hepsi böyledir. Çocuk doğuyor. Doğmanı, doğmadan önce annenin memesi sütleniyor. Küçücük yavrular oluyor. Kuş, kurt neyse annesi buna bakıyor. Kuş ağzını açmış. Bekliyor, anne getirip ağzının içine koyuyor. Memeli ise annesinin sütü oluyor. Rızk eğer Allah'ın razaklığı fıtrat imanda bir şeyse küfürde de bir cüzdür. İmanın şubelerini anlattığım yerde iman yetmiş küsur şubedir derken küfrü de, isyanı da yetmiş küsur şube düşünün. Bunu anladınız mı? Her amelin edası hangi niteliği sıfatlı kazandırıyorsa terki de genel anlamda hepsi isyan ama her küfür isyan olmasına rağmen her isyan küfür ve şirk değildir. Bazen bu fısktır, bazen zulümdür, bazen nifaktır. Bugün de gelir. Akalbinde rızkın esbaba tevessülle elde edilme olay olayında sünnetullah hakimdir. Bahçeyi ekmeğe çalışman değil mi? Sen Allah'ın birlerini rızıklandırma bu bir imtihan. İmtihan, deleve ve sınav sürecidir. Rızkın celbi elde etme yöntemi devamlı bir sebebe mevnidir. Bazen sebebi bizim sebepsiz diyemeyeceğimiz şekilde dahi ihsan ediyorsa sebebe binaen ama sebepsiz de demek için beleş veriyor. Diyor ki: "Ve men yetteqillaha yec'al lehu mahracan. Ve yerzuquhu min haytsu Allah yahtesib." Allah terkim Allah'tan korkarsa. Allah ona bir çıkar yol dedi. Ve onu öyle bir rızıklandırır ki nereden geldiğini bilemez. En son cümleme anlattınız mı? Hı -hı. Öyle bir rızıklandırıyor ki sadece sebepsiz denemek için her kim Allah'tan korkarsa Bunun korkmak sebep oluyor. Ona bir çıkar yol verir. Pişşşt. Terizliklandırır ki nereden geldiğini bilemez. Nereden geldiğini bilmemek ne anlama geliyor? Şey yok. Sanki sebepsiz. Değil mi? Evet, evet. Ama yine de bir sebep var. Sırf sebepsiz dememen için. O da ondan korkmak. O da ondan korkmaktır. Bu sefer rızkın celbinde Allah'ın razak olduğunu bilmem. Çalışarak sana ihsan ettiğini bilmem. Çalıştığından dolayı değil, o lütfettiği için sana verdiğini bilmem. Hiçbir kimsenin rızkını kesmemiştir ki, seninkini de kesme. Benimkini keser diye endişen çalışırsan namaz kılarsan işten atılırım rızkım kesilir. Bu Allah'ın rızkı keseceğini düşünmendir. Bu yakîninin kaybıdır. Demek ki ta yukarıda okuduğum ayetin şunu devamını biliyor musunuz? Evet. Evet. Ayet-i kerimenin devamında "ve ma halaqtul cinne ve'l insa illa li ya'budun ma uridu minhum" min rızkın ve ma uridu en yut'imun en yut'imun inna allahe huve raza ben cinleri ve insanları bana kulluk etmeleri için yarattım onlardan beni rızıklandırıp doyurmalarını istemedim çünkü rızk veren ve güç sahibi Allah'tır bu ayetle bunun alakası ne dersiniz ama maalesef biz bazen tevhid dersini işlerken ayeti buraya kadar veririz, arkasını hiç zikretme ihtiyacı duymayız. Allah o kısmı arkasında zikrettiyse bir kasıt vardır. Allah'a iman da, Allah'a kullukta en büyük mani kendisidir. Eğer bir insan herhangi bir ibadeti eda edemiyorsa bakın bir rızk endişesine uzbahistir. Bunu genel anlamından alıyor diyor ki وَاُمُرْ sala بِالسَّلَانِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْمُنَّ Ailene, çoluk, çocuğuna namazı emret, diyor. Sen de devam et. La nes'elüke Senden biz rızk istemiyoruz bizi rızıklandırmana. Nahmuna rızık Seni rızıklandıran biziz diyor. Namazı emret. Sen de devam et. Senden rızk istemiyoruz. Seni rızıklandıran biziz. Demek ki namazı edaya da en büyük mani rızk endişesidir. Eğer rızkı oturtmadıysan namazda bir sorun varsa inan bundan kaynaklanır. Namazı da oturtman mümkün değildir. Adamlar, insanlar rızk endişesinden dolayı kulluğu terk ediyorlar. Sahabede o kadar Rızık darlığı var ki harp meydanında bile akşama kadar bir hurma tanesini emerek yetinme zorunda kalırlardı. Ama ibadetin hiçbir şeyinde fütür yoktu. Ve Allah Resulü diyor öyle bir gün gelecek ki tencerelerle yemek yiyeceksiniz diyor. İran'ın İran fethedildikten sonra İran'dan alınan ganimetler Medine'ye gelirken kervanla Ömer ağlamaya başlıyor. Allah bunu en çok hak eden oydu. Resulünün bile mahrum edildiği bu şeylerden bize çokça gelmesi bir bela olmasın. Bizi rahmete götürmesin. Ömer bunu söylerken onları kabul etmiyor değildi kabul ediyordu ganimeti. Ama bunun bela olabileceğini de düşünerek eğer bunu hak eden birisi vardıysa Allah'ın Resulü'ydü. Ona verilmeyip onun mahrum edilmesi ve bizim buna nail olmamız denenme olabilir değil mi? Nasıl ki rızktaki sıkıntı rızktaki sıkıntı bir imtihansa seni ondan, ondan tamamen mahrum etmek için değil rızkın verilmesi de bir imtihan değil mi? Bunu anladınız mı? Rızkın kısılması imtihan olduğu gibi rızkın çokça verilmesi de imtihan bunun için ve la bir bişeyin minel khawfi vel ju'i ve naqsin minel anvali vel anfusi ve damar biz sizi bazı şeylerle korkuyla rızkla, açlıkla bazı mal noksanlığıyla deneyeceğiz malın, çoluk çocuğun kadının fitne olduğunu da söyleyeyim değil mi mal nasıl fitnedir vekatını verecek misin? Açları düşünecek misin? İhtiyaç sahibinin ihtiyacını giderecek misin? Daha tevhid noktasına gelmeden imandaki bunun yerini oturtmamız gerekiyor. Bu geçenlerde Avrupa'ya gittiğimde benden isim ve sıfat tevhidi hakkında sohbet istediler. Ben bunu işledim. Neden isim ve sıfatın imandaki yeri değil? Neden fıtri bazda? Fıtri bazda bir insan Allah'ın yaratıcılığını anlar Rabbim. Çünkü yaratılmış olan her şey ki gördüğün her şey yaratılmıştır. Bir yaratıcının varlığına gelalim eder. Yaratılmış olan, yapılmış olan her şey bir yaratıcının varlığına. Her sanat ...bir sanatkara delalet eder, ustaya, o işi yapana. Ve her isim ve sıfatın önce fıtratta belli bir uzantısı vardır. Bazıları vardır ki sadece... ...İbrahim, Hacer'i, İsmail'i alıp... ...Mekke'ye doğru giderken ne diyor, okuyan var mı? Usman, nereye gidiyorsun dediklerinde? bana doğru yolu gösterecek olana hastalandığında bana şifa vereceği ve acıktığın acıktığında beni doyuracağı diyorum. Diyor. Yolumu kaybettiğimde bana yolumu göstereceği diyor Çünkü insanda Vuku bulan her ihtiyaç onun giderileceği ve onu gideren kadiyl hacab harcetleri gidenin bir harcetleri giderenin varlığına sonu götürür. Kendinde bir ihtiyaç hissediyorsa açlık tuzundur. Bu açlık giderilir. Başlı gideren var, susuzluk giderilir, gideren var. Hastalık varsa bunun devası var. Ne gibi bir his varsa sende onun bir telafisi. Bunu gene ne sahiplensin? Akle diyor, hakkında. Eğer kendisinden istenilmesini isteyip istenilmediğinde kazaf ediyorsa öyle diyor Alişte sana dermeyecek olsaydı zaten isteme duygusunu dermezdi sana. Sen de isteme duygusu varsa bir verenin varlığını düşünüyorsun. Bunu bir veren var. Adını diyemesen bile. Ve bu boyutta fıtratın imanla fıtratla arasında gelgitler oluyor. Bakıyorsun karınca ihtiyaç gideriyor bir böcek ihtiyaç gideriyor. Hepsi yiyor. Ne onların yemesi tesadüf, ne de yere do karın doyurmaları. Bakıyorsun, hadi yazın buluyorlar, kışın ne yiyorlar? O ihtiyacı giderme çabası var. Ve onu da bir kriterinin olduğunu düşündürüyor. Eğer bunun adını koyup, İman istikametinde bir şey tespit edemediysen taştan, ağaçtan bir şey yontuyor onun verdiğini düşünüyor. Öyle değil mi? Taştan, ağaçtan bir şey yontuyor bir bela varsa onun belayı götürdüğüne inanıyor. Hayır istiyorsa bir hayrı verenin olduğuna inanıyor. Aklı yetmediği için Hayrın da şerrin de aynı ilahtan yaratıca, yaratıcıdan geldiğini düşünemiyor. Hayır tanrısıyla şer tanrısı mı Eğer kafasını çalıştırıp düşünemiyorsa ki düşünemez. Çünkü bu akılla bilinmiyor. Şura suresinde Allah vaaz ve celle Vahi gelmeden önce vahiy gelmeden önce sen kitap nedir? iman nedir? Bilmiyordun diyor. Bu ne anlama gelir? Ki muhteziri ederek diye vardır. Resul bile, Resul namzeti birisi dahi, ki insanların en akıllısıydı mutlaka. O bile akılla tespit edemiyor imanı. Çünkü vahiy gelmeden önce, sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. O zaman bence, imana, gitmedene ben fıtrata dönüp Allah'ın Rablığı. Rabb'in yaratıcı olması sizi de ver, sizi ve sizden öncekileri de yaratana diyor. Sizin yalvarıp yakardıklarınız ne yani ne yaratıyor der misiniz? O zaman bir var eden. Adı yok ama ne? Yeri ve göğü hiç çoktan var edene yönümü döndüm diyor. Adını demiyor değil mi? Ama var eden var. Bir şey varsa var eden de vardır. Hatta Mısırlı bir şair diyor ki onun varlığını inkar dahi onun varlığına delalettir. Çünkü yok olan bilinmeyen şey inkar edilmez. Onun varlığını inkar dahi onun varlığının delaletidir. Neden? Yok, olmayan bir şey. Adem'in inkarı yoktur. Anladınız mı? Adem'in inkarı yoktur. Bu mı? Yani yokluğun inkarı yoktur. Var olan bir şey inkar edilir. Onu inkar dahi onun varlığının ispatıdır bu mevzuda hasreten Kur'an'da yeterince deli ispat edecek malzeme var. Belki bize şu düşebilir. Allah'ın razaklığını anlatırken bunun bence ııı e, Türkçe tercümeden kimdi? Bir yabancı, Amerikalı. Avustralya seyahatinde ilk darma felsefesini gündeme getirenlerden bir kadın bu. Aborigines'e anlatıyor. Hiç anlamıyor. Ne yer içersiniz deyince sanki yiyeceklerimiz, içeceklerimiz bir de kendiliğinden geliyor. Ne yer içersiniz denilince yiyeceklerimiz, içeceklerimiz bize kendiliğinden geliyor. Ne anlam taşır biliyor musunuz? Risiko ulaşmak kolay. O sana ulaşıyor, sen ona değil. Bakın aslında. Hı. Sen imtihanın perdesinin arkasındasın. Tirmiz'deki kardeşi şerifte diyor ki, eğer Allah'a hakkı ile tevekkül etseydiniz, Kuşlar gibi sabahleyin aç çıkar, onların tok döndüğü gibi dönerdiniz diyor. Bu şimdi o kadar duygularını çalıştırmak çalışıyor ki fıtri değerlerini. Ben de açlık varsa bu tesadüf mü? Bunu anladınız mı? Evet. Mesela yok oluşu düşünürken ölüm muhteşem bir bahka, doğru mu? bir nizam dahilinde olduğu doğru mu? kızır dinsizle konuşuyorsun. Bize göre ilk insanın varlığından bu yana, ki devam edecekti o, hiçbir kimseyi ölüm es geçmemiş. Geçmiş mi? Tesadüf olsaydı birisini es geçmesi gerekiyor. Hatırını saydığından değil, es geçerdi. Ama herkese vaktinde oluyor. Kapısını çalıyor kıyamete kadar da bu nizam devam ediyor. Varoluşu inkar edemeyenin, edenin, tesadüfe bağlayanın, ölümü inkar edemeyişinin anlamı nedir? Eğer insanın ölümü tesadüf değilse, varoluşu da tesadüf değil. Hiçbir şeyin varlığı tesadüf değil. Açlık tesadüf değil. Görme tesadüf değil. Konuşma tesadüf değil. Bakın Rum suresinde insanlara verilen dilin muhtelif dinlerde size verdiğiniz şu dudaklar Allah'ın ayetlerindendir. Bu ne anlama gelir? Her insanda var olan dudak Allah'ın ayetlerindense İnan bu dudakla sen Allah'a iman anlatabilirsin. Sizi bir dişi ve erkekten yarattık sözü ya Allah aşkına bir tesadüf mü? Allah'ın ayetlerindendir diyor. Onun için biz eğer yeterince malumat edinmek istiyorsak hepsi bunun Örneği, misallik delil olarak Kur'an'da var ama belki biz onu anlatırken ifade ederken o dili bilseydik, bilseydik o dil yeterdi. Kur'an'ı okuduğunuzda Kur'an'da belli başlı yerlerde pek izaha ihtiyaç duyulmuyor. Ama bir yabancı dilde onun anlayabileceği şekliyle kelimeyi kullanan Yine anlaşılıyor. Belki direkt o sözü desen, deveyi anlatmasan, devenin yaratışı, yaratılışına bak, nasıl yaratılmış desen, bunun tefsiri ihtiyacı var mı? Ama diyelim ki, bir zoolog, yani hayvan ilimlerini bilen birisi, deveyi sana bir anlatsın, Arı'ya biz öğrettik de herkes düşünebildiği, konuşabildiği kadar Arı'yı anlatır değil mi? Okumamış olsa bile bizim, bizim soyadımız Balcıoğlu. Neden oldu nedir? Biz ailece aracıyız. Dedem Arı'yı buradan alıp Antalya Antalya'ya kadar takip eden birisidir. Arı'nın sıçtığı pisliğinde metarafa uçtuğu bilin. O, şimdi bunu gördükçe Allah, Allah'ı ayakta yan gelip oturup yan gelip yatarak yani zikredenler yere de göğe bakın içindeki yaratılanlara Allah'ım sen bunu boşuna yarattın hiç okumayan birisinin bilmeyen birisinin arayı düşünmesiyle o işi bilen birisinin düşünmesi aynı mı? katiyetle değildi. O zaman dil ve düşünme, yine dünkü noktaya döndüm, dil ve düşünme. Bunu bazen yüklerseniz, ben çocuklara konuşmayı yüklüyorum. Hiç anlamak istemiyorum. Bazen derste bunu derim, birisinin dertini takip ederken, ona söyleme o hatırlasın. Sen söylersen, Hatırlamam melekesi hatırlaşır çalışmaz. Anlat anlamadım dede diyorum. Çocuk anla dede anlatıyor böyle basıyor şimdi. Sen anlatırsan anlarım. Bizim ikizlerimiz biraz geç konuştu. Dışarı gidiyor. Oğlan benden bir şey istiyor. Anlayamıyor. Baba anlamadım diyor. Kıza dedim ki ikizi Kızım ne diyor bu dedim odayı hemen koştu içeri gitti ve gerisin geri geldi pilli bir araba vardı elinde arkayı açtı pili çıkardı bunu dedi çocuğu anlatma zorluyacaktınız bu düşünmeyi konuşmayı meleki ha ondaki zorluk neydi ifade edememeydi geç konuştuklar için. Ama şimdi bir görün, maşallah dikiş makinesi. Dil ve düşünme. Ki hasreten bu, anadan babadan sonra öğretmenleri ilgilendirir. Derste bir şey anlatırken dinleyen, uyuyan bellidir de, Uyanı hissedersiniz hemen, gördüğünüzde, dinleyip dinlemediğini soru hissedersiniz. Nasıl anlaşıldı soru sorarsınız, cevabınızı hocam. Soru sorarsınız, cevap. Yok. Gözünün içinden anlayıp anlamadığı bellidir. Sana bakar görürsün ama o anlamayabilir. Dinlemeye de bilir, gezmeye gider. %95 üstünde ne dediğim diye gösterdiğim kişi var ya, o an dinlemiyordu. Deneyin bakın şimdi. O zaman dikkati celp de farklı bir olay. Ananın, babanın ve öğretmenin hareketidir. En son yapılacak. Konuşma ve düşünme. Hiç korkma. İstediğin kadar çocuğa yükle kelimeyi. Hiç korkma. Ne kadar konuşursan konuş. Çünkü bu dille ki Allah'ın ayetlerinden bir ayette. Bu dille biz ona iyi kötü anlatacak, ve öğreteceğiz. O da bunu o dille başkalarına anlatacak. Bakın şimdi kavgalar, cederler. Nedendir bilir misiniz yüzde doksan? Anlaşam. Anlatamamak. Biz de iletişim vasıtası ne? Çocuk yaramazlık yapıyoruz. Ustudur oğlum. Bir daha yapınca ustudur, usludur dedim lan diyorsun. Üçüncü daha fedaçın eşek oğlu eşek usludur dedim diyorsun. Tak bir tane indiriyor. ...bununla çocuk ne anlar? Konuşmayacaksın. O suçunun basit yerini etmeyeceksin. Kadınla da böyleyiz biz bakın. Ya konuşmadığımızda. Bir de bizde şu katkı olmuş... ...çocuklar büyüklerin yanında konuşmaz. Çocuğu susturma, konuşama. Konuşmanın adı, konuştur... ...ama adı. Her lafa karışma bitirsin, izin al, konuş. Sorulunca cevap ver. Biz de geçen gün ne dediydi? Dedi, ya ben böyle olurum, ya böyle olurum mu dediydin sen? Yani evet. Ha? Mollalık, yani Hayır. Mollalık. Ya konuşurum, ya konuşmam diye bir şey dediydi. Biz toplumu böyle yapıyoruz. Konuştumu geveze, sustumu da ağzını bıçak Konuşun Konuşsun, ama adabını. Ne? Kalkı dağıtık. Kalkı dağıtık. Mümalaşı dağınlar. Ben çok pis şey da. Bu hakkını helal et lafı bir daha kullanmayın kolay kolay. Ya bu ne halet? Ya bu veriyorsun hakkını helal Ya hakikaten yani pozisyon değiştirdim, şunu yaptım, bunu yaptım hala gidiyor yani? Ben sizden daha ben Dün, dünden iyiyim bugün yine ama sabah perbattım ama sabah birden bire buraya girmeyeceğim, bahçeye gideceğim bir av alacağım şöyle, değil mi?